Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi lezî Güzeller güzeli güzel Mevlamın Güzeller güzeli güzel peygamberine indirdiği güzel Kur'an'ın ilim, rahmet ve aşk medeniyeti güzel İslam'ın güzel muhatapları. Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Sevmek Aşka giden yol olan sevgi yol deryasına bir adım atabilmek. Faniyattan geçip bakiyi bulabilmek.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 Genelde o daha az sever seni. Senin onu sevdiğinden. Çok sevmezsen çok acımazsın. Çok sahiplenmeyince çok ait de olmazsın hem. Çalıştığın binayı, masayı, telefonunu hatta elini ayağını bile çok sahiplenmeyeceksin. Senin değillermiş gibi davranacaksın. Hem...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 Ayı, yıldızları. Mesela kuzey yıldızı senin yıldızın olacak. O benim diyeceksin. Mutlaka sana ait olmasını istiyorsan bir şeylerin. Mesela kuşağı senin olacak. İlle de bir şeye ait olacaksan, Renklere ait olacaksın. Mesela turuncuya ya da pembeye.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 Faniyattan beka olur mu hiç? Sonsuz aşk için sonulardan vazgeçeceksin. Sevdiklerin de senden vazgeçecek bir gün. Bunu bileceksin. Senden vazgeçmeyen olan sevgiyi bulacaksın. İlahi sevgiyi bulacaksın. Ama yok yok, dünyada da yaşanmış ilahi kaynaklı aşk hikayeleri de yok değildi. Zaten sevginin kaynağında ilahi aşk olunca dünyadaki yaşanan sevgi de aşka dönüşürdü. Var mısınız? Dünyanın yaşanmış en güzel aşk hikayesini paylaşayım sizlerle. Ne Leyla diyeceğim size, ne de Mecnun, Ferhat, Şirin. hayır hayır, en güzel aşk hikayesi değil onlar. En güzel aşk hikayesi, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ile Hazreti Hatice ve Ademiz'in aşk hikayesidir. Sanır mısınız ki Leyla ile Mecnun evlenseydi, ya da diğerleri, aşkları dillere destan olur, günümüze kadar ulaşırdı. Tabii ki hayır, belki birkaç sene sonra bitecek diye. Yaşanmadığından, kavuşulamadığından hep bunlar. Asırlardır dillerde kaldı. Ama siz bir bakın Efendimizle, acıcı annemizin aşkına yaşanmış hem de uzun yıllar boyu yaşanmış bir aşk ve sonsuz hayatta da ebedi hayatta da devam edecek bir aşk. Gelin bu aşkla alakalı birkaç portreyi paylaşayım, arz edeyim sizlere. Mekke fetihinin ilk günü o karışıklık, o heyecan esnasında efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yaşlı bir hanımla karşılaşıyorlar. Onun yanına gelmesini önlemek isteyenlere bırakın diyor, gelsin. Sırtından abasını çıkartıp, gelmekte olan hanımın altına seriyorlar. Ve birlikte oturup, bir saat kadar sohbet ediyorlar. Ayşe annemiz merak ediyor. Sonrasında, kimdi o, neler konuşuyordunuz diye soruyor efendimize. Cevaba bakar mısınız? O, Hatice'min arkadaşıydı. Eski günleri iade ettik. Hatice validemiz vefat etmiş. Aradan yıllar geçmiş. Vefayı, sevgiyi, özlemi, aşkı görüyor musunuz? Ve hem de o hengamede. Dünya tarihini, temelinden sarsacak bir fethin gerçekleştiği anda dahi yaşanan özlemi görüyor musunuz? Muhatice annemize bir bakın yaşı 55 Efendimiz aleyhissalatu vesselam o sıra Nur dağının tepesindeki Hira mağarasında nübüvvetten ilk vahiyle muhatap olmadan önce ibadette orada Hatice validemiz efendimizi istemese de kıyamıyor efendimize her gün o en sevgiliye yiyecek taşıyorlar. Her gün gidiyor ve onunla biraz oturuyorlar. Nur dağının tepesindeki Hira mağarasını bilir misiniz? Gittiniz mi bilmiyorum. Yüksektir ve çıkması çok zordur. Dik bir dağdır çünkü. Bugün gençler bile çıkarken ter içinde kalırlar, çok yorulurlar. Yaklaşık bir buçuk saat süre çıkmanız, inmeniz daha keza öyle. Ve gündüz çıkmakta çok zorlanırsınız güneşin sıcağında. Yaşı elli beş Hatice annemizin. Ve her gün Habibini görmeye gidiyor. Yine bakınız ki o asille hanıma, yine bakınız ki o Ayşık hanımefendiye. Efendimizden daha yaşlı olduğu için ona kendisinin üstüne evlenmesini teklif ediyor. Düşünebiliyor musunuz? Onu öylesini seviyor ki sadece onu mutlu edeceğini düşündüğü için evlen diyor. Ama sevgililer sevgilisi efendimiz reddediyorlar. Onu incitmek istemiyorlar. Bu sebeple Hatice Valdemiz hayatta olduğu müddetçe ikinci bir evlilik Asla gündemde olmamıştı Allah Resulü Efendimiz için. Hanıma bakın, sevgisine bakın. Yine ilk vahiy geldiğinde, ona nasıl destek olduğuna, yüreğini, malını, canını, ruhunu, gönlünü, hayatını nasıl sergelediğine, Allah Resulüne nasıl serdiğini bir bakın. Yine ilk vahiy geldiğinde, Sevgililer, sevgilisi, sevgilimiz sallallahu aleyhi ve selleme nasıl destek olduğuna bir bakın. Ve Efendimizin yüreğindeki Hatice validemizin yerini düşünün. Çok hadislerde geçer. Yine validemizin vefatından çok uzun yıllar sonra, Kız kardeşi hale, Efendimizin evine gelir, ve kapıyı çalar. Öylesine heyecanlanır ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam kapıya koşar, eli ayağı dolaşır. Ya Resulallah neden derler? Hatice'nin çalışı bu buyururlar. Sanırım kız kardeşi haledir gelen buyururlar. İşte sevgili dostlar. En güzel aşk hikayesi budur. Yaşanmış ama pörsümemiş, eskimemiş, yepyeni aşk hikayesi. İlk Müslüman Elim rahmet ve aşk medeniyeti mübarek İslam'a ilk iman eden Efendimiz ve Hazreti Ayşe annemiz o kadar aşıktı ki Bulundukları yörede geçerli adetlere meydan okuma pahasına Sevdiği Erkeği istemiş, ona evlenme teklifini bulunmuştu. Kadının önemsenmediği, hatta kız çocuklarının utanç sayılarak diri diri toprağa gömüldüğü bir dünyada, hem de evlilik gibi kuralları son derece belirgin, şartları zorlanmış bir konuda toplumun hışmına uğramaya sebep olurcasına teklifi yapmıştı. Önce ortaklık teklif etmişti. Hz Hatice, resul Ekrem'in ticaretle uğraştığını duymuş, onun ticaret işlerinde gösterdiği doğruluğunu ve ''En güvenilir insan el-emin'' vasfını öğrenmiş, ona da sermaye teklif etmiş, hatta kabul ettiği takdirde başkalarına verdiği hissenin iki mislini bile vereceğinin teklifine eklemişti. Bu suretle Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'de Hazreti Hatice'nin ortakları arasına girmişti. Sevgili Efendimiz Hazreti Hatice'nin ticaret kervanı ile Suriye'ye ikinci defa gittiği zaman yanında Hazreti Hatice'nin kölesi Meyser'e de vardı. Bunu Resul-i Ekrem'e hizmet için Hazreti Hatice vermişti. Araplarla Yunanlılar arasında ticaret mücadelesi merkezi bulunan Havranı da merkezi olan Suriye'nin bir parçası bu sıraya varmışlardı. Mallarını burada satarak geri dönmüşlerdi. Bu ticaret münasebetiyle Hazreti Hatice fazla kar bile elde etmişti. Ancak bu Resul-i Ekrem'in muamelelerindeki namus kerane hareketleri görmüştü. Vaziletini yüreğinde hissetmişti. Beden ve ruh bakımından da insanların en güzeli Resulullah Aleyhissatü Vesselamı candan sevdi. Yüksek ahlakına hayran olmuştu. Onunla evlenmeyi içten gelen bir arzuyla istiyordu. Araya Nefise bint-i gibi vasıtaları koyunca evrenleri kararlaştırıldı. Hazreti Hatice'nin babası Ficar savaşlarından önce vefat ettiği için amcası Esedoğlu Amr nikah meclisinde Hazreti Hatice'nin yanında bulundu. Yine Hz. Hatice'nin amcası, oğlu Varakı bin Nevfel nikâh işlemlerinde bulunmuştu. Nikahı Ebu Talip kıyıyordu. Kureyş'in meşhurları da şahitti. Efendimiz'e peygamberi olduğuna ilk inanan kişi olması, kocasıyla aralarındaki yaş farkını kadın duyarlılığıyla telafi edip hissettirmemesi, Peygamber olduğunu söylediğinde kocasını yadırgamayacak, yargılamayacak, düşünmeye bile gerek görmeyecek kadar yakından gözlemlemiş, bir anlamda hayat arkadaşını derinlemesine okumuş olması, Efendimiz'e babalığı tattıran ilk kadın olması, eşine her şart altında çok güvenmesi, Efendimiz'e tüm varlığıyla aşık olması, Yıllarca çalışarak kazandığı servetin her kuruşunu İslam'ın geleceği için harcaması Hazreti Hatice validemizi ayıran baş özelliklerdendi. Nasıl aşktı ya Rab? Kendisi yaşlı, hafif hastalıkları oluştu. Ama o Arabistan'ın sıcağında kendisi evin kapısında oturuyor. Kendisi niye oturuyorsunuz? Buyurun geçin güneşte durmayın gölgede durun daha çok alışacaksınız dediklerinde... Peygamberimiz'i söylüyor. O şu anda güneş altındadır. O güneş altındayken ben nasıl gölgede bulunabilirim diyor. Onun yaşadıklarını yaşayan, onun çektiklerini çeken bir hanımefendi. İşte bu meziyetlerinden dolayı, buna Kıbra denildi İslam tarihinde. Hatice-ül Kübra, Büyük Hatice. Ve bu meziyetlerinden dolayı, 40 yaşlarında başından iki evlilik geçmiş bir kadın olmasına rağmen o tarihlerde 25 yaşlarını süren son peygambere eş olmayı Allah ona hak ettiriyordu. O kadar çok tablo var ki Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Hazreti Hatice validemiz arasında. Evet Efendimiz Hazreti Hatice validemizin ardından evlendiği eşlerini de seviyordu. Ama Hazreti Hatice'ye aşıktı. Hazreti Ayşe annemiz anlatıyor. Hatice'yi kıskandığım kadar Resulullah Efendimiz'in hanımlarından hiçbirini kıskanmadım. Halbuki ben evlendiğimde Hatice'yi hiç görmemiştim. Ama Resulullah Efendimiz onu o kadar çok anardı ki bazen koyun kesip parçalara ayırıp Hatice'nin samimi dostu kadınlara gönderirdi. Bazen de ben kendisine Sanki dünyada Hatice'den başka kadın yok demişimdir. O da Hatice şöyle iyiydi, böyle iyiydi, şöyle yapmıştı, böyle yapmıştı derdi. Bazen onun bu sözlerinden benim de kıskançlık damarım tutardı. Mazide kalmış Kureyş'in yaşlı ihtiyar bir kadınının nesini anlıyorsun ya Rasulallah? Halbuki Allah sana ondan daha iyisini bahşetmiştir dediğimde. Öyle deme Hatice için. Öyle deme Ayşe demiştir. Onun yeri bambaşka benim için. Söyler misiniz? Resulullah Efendimizin şu yaptıkları aşk değil de nedir? Aşk mıdır ki Hatice'yi dağlara Muhammed diye düşüren? Salallahu Aleyhi ve Sellem. Aşk mıdır ki Hatice radıyallahu anh'ı kadınların en iyisidir dedirten? Aşk mıdır ki Hatice radıyallahu anh'ın Dostlarını hatıra unutturmayan, aşk mıdır ki Hatice'nin halesinin sesine aman Allah'ım Bu çalış Hatice'nin çalışıdır dedirten. Yine Efendimiz Hz. Hatice'yi yâd ettikçe, ona dualar ettikçe, rahatladığını Hz. Ayşe validemizi anlatıyor. Efendimiz, ömrü boyunca mübarek eşini hiç unutmamıştı sevgili dostlar. Hatıralarına değer veriyordu. Bedir savaşı sırasında kızları Zeynep'in eşi Ebul As Müslümanların eline esir düşmüştü. Zeynep radiyallahu anha validemiz kocasını esaretten kurtarmak maksadıyla evlendiği zaman annesi Hazreti Hatice tarafından kendisine hediye edilen gerdanlığı göndermişti. Sevgili eşi Hatice'nin hediyesi olan gerdanlığı gördüğünde çok duygulanmıştı efendimiz. Gözlerinden yaşlar akmıştı. Ashabillah görüşüp, Ebul As'ı serbest bıraksak, bu gerdanlı da Zeynep'i yadeysek olur mu diye sormuştu. Eshabı da efendimizin göz yaşlarına kıyamamış. Tabi ki ya Resulallah demişlerdi ve gerdanlı Zeynep'e geri göndermişlerdi. Hz. Hatice annemizin hayatı, Allah'ın rızası, ailenin huzuru, dünya ve ahiret saadetinin kazanılması hususunda, Müslüman aileler için çok önemli bir örnek aslında. Onun hayat tarzı ve fedakarlığı anasının ölümsezleşmesinin neticesini verdi. Çünkü Hz. Hatice Müslümanlar arasında çok sevildi. Arap olan olmayan birçok Müslüman aile kız çocuklarına onun adını vererek sevgilerini gösterdiler. Bugün dahi hala sinelerimize değil mi Resulullah'ın vefasını hiç eksik etmediği annemiz. Sevgili dostlar, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bana dünyada kadın sevdirili sözler içerisinde gizli çok özel bir hikmet. Ve ancak tesettürüyle, gönlündeki rikkatiyle Hz. Hatice annemizin, Hz. Amine annemizin, Hz. Fatıma annemizin himayesinde bu nadide çiçek yetişmektedir. Düşünebiliyor musunuz sevgili dostlar? Efendimiz, alemlerin fahri ebedisi, Hz. Hatice'nin dünyasını değiştiği yıla hüzün yılı adını koymuştu, düşünebiliyor musunuz? Hüzün yılı. Hayatının en acılı anı ne diye Hz. Ayşe sorduğunda, taifte çocuklar ve ayak takımı tarafından taşlatılmasını olduğunu Hz. Ayşe'ye söylemişti ya, Efendimiz. Ama o seneye hüzün yılı dememişti. Hz. Hatice'sini kaybettiği yıla, İslam tarihinde hüzün yılı Efendimiz dediği için deniliyordu. İnsan ne kadar sevgiye düşerse düşsün, Hatice annemizi, onun sırrını anlamadıkça sevgiyi tam manasıyla bulamaz. Hz. Hatice radiyallahu anha, Fahri Kainat Efendimizin sevgilisi olma şerefini kazandığı an, Cenab-ı Hak bütün laboratuvarlarının en ince detaylarında Hz. Hatice annemizi bir kez daha analiz ettirmişti sanki. Ayrıca dünya zaman dilimine intikal ettirirken de belli bir süre önce intikal ettirmişti. Dünyanın zaman dilimi içerisinde o Müstesna gönlü bir kez daha seyretmek istemişti. Ta ki vahiri kainat efendimizi görene kadar. Hazreti Hatice validemiz, Efendimiz evlendikten sonra Efendimiz Şam'a gittiği zaman dama çıkar ve Efendimiz dönene kadar güneşin altında beklermiş ya. Biraz önce Nur ana çıktığından bahsettik ya, bir noktaya atladım galiba. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'a hani her gün yiyecek içecek götürüyordu ya, Efendimiz istemediği halde Hazreti Hatice annemiz. Hatta bazen ''Ben burada beklersem rahatsız olur, huzur kaçar.'' diye taşın arkasına saklanırmış Hazreti Canemiz. Üç gün üç gece su içmeden, yemek yemeden, tıkırtı dahi çıkarmadan beklermiş. Efendimizi gözünün ucuyla süzerek, ''İşte aşk budur dostlar, ciddi aşk budur. Başkalarının uydurma sevdalarına bakıp da aşka leke sürmeyelim.'' Aşkı öğrenmek isteyen Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ile Hz. Hatice annemizin sırrından öğrensin. Hz. Hatice annemiz bizi aşka çağırıyor dostlar. Sevgiyi özde saklamaya çağırıyor. Niçin mağaranın arkasındaki taşların arasına saklanıyordu 3 gün 5 gün? Efendimiz'e gözükmüyordu. Çünkü sevgisi için yapıyordu. Kimseye hesap vermeyecek ki. Kimseye gösteriş yapmayacak ki. Niçin dünya malını elinin tersiyle ediyor? Çünkü sevgisi gerçek. O sevgi onu yaşatıyor. Hatice annemizin efendimizden 15 yaş büyük olmasına aşk mani değildi. Ama bize bir şey öğretmişti. Sevgiyi, saygıyı ve getirisi olan aşkı. Sevgili dostlar. Hz. Hatice özelliklerinden bir tanesi, İslamiyet'in çıkış anı, bomba gibi bir hadise olarak yayıldığı andaki fiiliyatıdır. Hz. Cebrail'in bütün ilahi ceryanları, fahir Kainat Efendimizin etrafında toplanması, bir insan bedeninin tahammül edemeyecek kadar bir hadise. Bu olay dahil ondan sonra Müslümanlara yapılan işkenceler dahil, Efendimiz e yapılan hakaretler dahil, bütün bunların karşısında bir insan 12 yıl bir davayı sabırla yürütmesi, Mümkün değil. Hatta bazı batılılar derler ki, hiçbir insan 12 yıl 100 kişinin inandığı bir davayı ateşler içerisinde yürütmeye tahammül edemez diyorlar. Böylesine toplumsal mevkisi çok yüksek olan, üstelik de peygamber eşi olan bir hanımefendinin bir cariyeye hizmet etmesi ne asil bir davranış. Dikkat edin, birçok yanlış hırlarımızı atamamışızdır. Hangimiz bir lokantaya gittiğimiz zaman orufutan bir garsona sen de otur da ben çorbayı getiririm diyebiliriz. Ama Hatice annemiz cariyelere hizmet ederdi. Çünkü onun nazarında asalet imandaydı. Yılların birikimi, Arap geleneği onun gözünde sıfırdı. Örf, adet sıfır onun için. İman da her şey. Cariyeler içeri girip oturmak istemezlerdi. Sıkılırlardı. Odaya giremezlerdi. Çünkü alışkın değillerdi. Toplum işlemleri izin vermiyordu. Bahçede dururlardı. Hatice annemiz madem bahçede oturmak istiyorsunuz buyurun oturalım der minderleri bahçeye getirirdi. Böyle nefis bir gönüle böyle muhteşem bir ahlaka sahipti İslam ile. Hazreti Hatice annemizin en büyük hikmetlerinden birisi de elbette ki aşkın ne getirdiğinin en büyük sırrı Hazreti Hatice Fatıma Validemizin meyvesidir. Hazreti Fatma'nın çok özel intikali aslında Hazreti Hatice'nin aşk meyvasıdır. Gönüllerden çok ince bir şiddetle geçen maddelerden tezahür ediyor. Hazreti Hatice'nin ilahi aşkı ve sevdayı Muhammed'i simgeleyen sırlardan gelmiştir Hazreti Fatma. Rabbim Hazreti Hatice'lerin sırrını hanımefendilere, Efendimiz sallallahu ve sellemin, sırlarını yani aşklarını beyefendiler ihsanensin de yuvalarımızda Fatmalar, Onugüşümler Rükiyeler, İbrahimler, Kasımlar, Hasanlar, Hüseyinler olsun. Çünkü gerçekten de her şey aileden başlıyor. Aşkı aileden başlatırsak toplumların en küçük biri, en küçük toplum, milletlerin en küçük toplumu olan aile bu şekilde, sağlıklı şekilde yetişirse, büyürse, yakında toplumlar, milletler ve tüm dünya, saadet asrına dönmüş olacaktır. Selam olsun. Aşkı, Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve Hz. Hatice'nin yaşadığı örnek İslam ailesi şeklinde vahiy temelli yaşayabilenlere, Allah merkezli bir hayat yaşamanın yegane ölçüsü, örneği, hududu, Hz. Muhammed'in hayat standartını ve projesini, hayatını geçirebilenlere, nefs mekkesinden gönül medinesine, benlikten, egoizmden, günahların çekiciliğinden, Allah'ın sonsuz aşk deryasına hicret edebilenlere, benlikten geçip bizliğe erebilenlere, ben peygamber değilim. Ben evliya değilim, ben yapamam ümitsizliği ve cahilliğini bırakıp. Neden ben de bir Ebubekir Ömer olmayayım ki gayretiyle. Hz. Muhammed Aleyhissalatu vesselam'ın mana elinden tutup Allah'a hicret edebilenlere. Fefirru ilallah ayetince Allah'a kaçabilenlere selam olsun. Selam olsun. Evet sevgili dostlar. Bugünkü radyo sohbet programımızda da burada bitirirken Efendimiz ile Hazreti Hatice verdiğimiz aşkını birkaç portreyle anlatmaya, arz etmeye çalıştım. İdeal örnek, ideal aile örneğini arz etmeye çalıştım. Daha geniş, daha açılımlı paylaşmak mümkün olabilirdi. Ama şu birkaç portreden bile alacağımız hayat veren mesaj yuvalarımızı kurtarmaya sallantıya düşmek üzere olan yuvaları diriltmeye, hastalıkları yuvaları iyileştirmeye birebirdir. Gerçekten Hz. Muhammed olsa erkekler, gerçekten Hz. Hatice olmaya çalışsa hanımlar, çocuklar Fatıma olacaklar, Hasan Hüseyin olacaklar. Ne Kerbelalar yaşanacak, ne Cemel vakaları, ne Sufinler, ne dünyada bir hüzün yaşanacak. Buna eminim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Hayatıdır Buna Şahit Olan 1430 Küsür Senelik İslam Tarihidir Buna Şahit Olan Milyarlarca Senelik Dünya Tarihidir Buna Şahit Olan Hz. Adem ve Hz. Havva Annemiz ile Başlayan insanlık Tarihi Bu Sözlerime Şahittir Dostlar Filistinleri Yaşamamak Ve Kurtarmak Çeçenistanları Yaşamamak Ve Kurtarmak Irakları, Afganistanları, Pakistanları, Keşmirleri yaşamamak ve kurtarmak. İşte bu yuvada yatan açık belli bir mana, sır. Ama gizli olan bir sır değil yanlış anlamasın. Sırdan kastım aşktır. İşte aşk meydanda. Aşk apaçık önümüzde dostlar. Dünyada Sonsuz huzur yaşamak için gönderilmedi mi İslam bize? Allah'ın katındaki din olan İslam, dünyada da insanlara cenneti yaşatmak için indirilmedi mi? Bu yüzden Hazreti Adem ile başlayıp Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ile Kemal'e erdirilmedi mi? Evet, bunun içindi. Öyleyse, şu geçici dünya hayatında da, cenneti yaşamak varken neden bu huzursuzluklara koşalım? Dertlere kederlere koşalım söyler misiniz? Öyleyse Rabbimizi dua edelim. Bizleri bu mübarek aile örneğine erdirsin. Duamızdasınız efendim. Dualarınızın bir köşesinde bulunabilmek kavuşabileceğimiz en büyük nimettir bizim için. Haftaya görüşmek üzere. Selamun Aleyküm ve ve Berekatuhu.